231. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan'a Kuddisesi Ruhu yazılmıştır. Yüksek sesle zikrin bidat olmasının sebebi açıklanmaktadır. Allahu u Teala'ya hamd ederiz. Onun sevgili peygamberine, aline ve ashabına salat ve selam ederiz. Birinci mektup her ne kadar sıkıntılıysa da ikincisi yumuşak ve uygun yazılmıştı ve çalıştığınızı bildiriyordu. Sevgili kardeşim, bir Saadettin yola çıkarken mektup istedi. O günlerde gönlümde darlık vardı. Aklım başımda değildi. Bir şey yazamadım. Mevlana Yar Muhammed Cedi'de yazmasını söylemiştim. Aklım başında olmadığı o zamanda eğer uygunsuz bir kelime yazmışsa kusura bakmayınız. Bununla beraber az bir şey sizi inciltmemelidir. İşinizi karıştırmamalıdır. Allahu Teala göstermesin aramızda hiçbir kırıklık yoktur. Kırılmış, üzülmüş olan bir şey yazılmış değildir. Nasihat olarak bir şey yazılmışsa sevilmek lazım gelir. İkinci mektubunuza çok sevindik. Her işte ateşli olmalıdır. Soğukluk ve gevşeklik düşmanlara olsun. Sual, usulle vusul arasındaki fark nedir? Cevap, kardeşim, usulde uzaklık vardır. Vusul ise çok güçtür. Anka kuşunu kendimize göre bir şekil vererek düşünürsek, Hafızamızda Anka hasıl olduğu denebilir. Fakat Anka'ya vasıl olunmamıştır. Çünkü bir şeyin zilli yani ikinci bir mertebede görünmesi asıl olmasına mani olmaz. Fakat vasıl olması için zılden kurtulmak lazımdır. Sual Peygamberlerin mebde-i teayünleri olan isimler Evliya'nın da mebde-i teayünleri midir? Böyleyse aralarındaki fark nedir? Cevap Peygamberlerin mebde-i teayünleri Allahu Teala'nın isimlerinin bütünüdür. Evliyanın mebde-i teayünleri ise bu isimlerin parçalarıdır. Bu parçalar o bütünlerin altındadır. Parçalarıdır demek yalnız bir bakımdan düşünülmektedir demektir. Mesela bütün iradeyle yalnız bir şeyi irade gibidir. Evliya peygamberlere uymakla yükselebildikleri için o bir bakımı ortadan kaldırarak bütüne kavuşabilirler. Bu ayrılığı birkaç mektubunda açıklamıştım. Düşününce hatırlarsınız. Sual. Yüksek sesle zikir bidat olduğu için yasak ediliyor. Halbuki böyle zikretmek tatlı oluyor. İnsan bırakmak istemiyor. Cübbe, kuşak, don ve pantolon ve birçok başka şeyler de Resulullah'ın zamanında yoktu. Onları niçin yasak etmiyorlar? Cevap. Yavrum. Resulullah'ın kullandığı şeyler, yaptığı işler iki türlüydü. Biri ibadet olarak yaptığı işlerdi, ikincisi adet olarak yaptıklarıydı. İbadet olarak yaptığı işlerin tersi bidat olur. Böyle uygunsuz işleri yasak ederiz. Bunlar dinde reform, değişiklik olur ki buna hiç izin yoktur. Bu şehrin bulunduğu memleketin adetine uyarak yaptığı işlerin tersine bu işlerin aksine olan şeyleri bidat olmaz. Bunları yasak etmeyiz. Böyle işlerin dinle ilgisi yoktur. Adet olunca yapılır. Adet olmazsa yapılmaz. Din ve ibadet olarak yapılmazlar. Çünkü her memleketin adetleri başkadır. Birbirine uymaz. Bir memleketin adetleri bile zamanla değişir. Böyle olmakla beraber adetlerde de sünnete uymak faydalı olur. Saadetlere yol açar. Allahu Teala bizi ve sizi peygamberlerin efendisinin yolunda bulundursun. 232. Mektup Bu mektup ana hanana yazılmıştır dünyanın nasıl olduğunu bildirmektedir. Hak Subhanehu ve Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan sözlerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözünüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerinin ve nehirlerinin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahu u Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü hürmetine bu duamı kabul buyursun. Böylece bu çabuk biten çirkinden iğrenesiniz. Allahu Teala'nın razı olduğu sonsuz alemi özleyesiniz. Bu alçağın çirkinliği anlaşılmadıkça onun düşkünlüğünden kurtulamazsınız. Ona bağlanmaktan kurtulmadıkça ahirette felaketten kurtuluş ve saadete kavuşmak olmaz. Dünyayı sevmek günahların başıdır. Hadis-i şerifi şaşmaz bir formüldür. Zararları gidermek, tersini yapmakla olduğundan bu alçağın sevgisinden kurtulmak için Ahirete yarayan işlere yapışmak, İslamiyet'in iyi olarak bildirdiği işleri yapmak lazımdır. Adet Suresinin 20. ayetinde mealen, ''Dünya hayatı elbette lav, yani oyun ve lev, yani eğlence ve zinet, yani süslenmek ve sefahül, yani övünmek ve malı, parayı, evladı çoğaltmaktır.'' buyuruldu. İslamiyetin amali saliha diyerek övdüğü şeyler yapılınca dünyanın büyük parçası olan leh ve lab için zaman kalmaz. Bu ikisi azalır. Erkekler ipek elbise giymez ve zinet eşyasının yapıldığı madde olan altını ve gümüşü kullanmazsa dünyanın üçüncü parçası olan zinet de azalır. Allahu Teala üstünlüğün ve kıymetin vera ve takvayla olduğunu, sayıyla malla olmadığını bildirmiştir diyen kimse hiç öünmez. Evladın ve malın, mülkün artması Allahu Teala'yı zikretmeyi azaltacağını ve onu unutturacağını bilen bunları çoğaltmak için uğraşmaz. Bunların çoğalmasını ayıp sayar. Sözün kısası Allahu Teala'nın buyurduğu gibi Resulullah'ın emirlerini yapınız ve yasaklarından kaçınız. Meale-ali'ne uyarak yaşamalıdır. 233. Mektup Bu mektup yüksek nakıb Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Birkaç faydalı bilgi vermektedir. Allahu Teala bizi ve sizi yüksek ceddinizin yolunda bulundursun. H.C.C.U.'nun nikah yemeği günlerinde mübarek Dehli şehrine gelmiştim. Yüksek hizmetinizde bulunmayı da düşündüm. O gün yola çıkacağını işittik. Elde olmayarak bu düşüncemize kavuşamadık. Derme çatma birkaç kelimeyle başınızı ağrıtıyorum. Yanınızda olsak da, uzakta bulunsak da, bütün gücümüzle selametinize, yüksek varlığınıza yakışmayan şeylerden uzak kalmanıza duacıyız. Size karşı olan iyi düşüncelerimiz kapladığı zaman öyle oluyor ki, yüksek meclisinize geleyim, temiz kapınızda bekleyerek size layık olmayan bir şeyi içeri bırakmayayım. Uygunsuz kimseleri kıymetli sohbetinize yaklaştırmayayım diyorum. Bununla beraber her istenilen şeye kavuşulmayacağını da bilmekteyim. Boynumu bükerek arkadan acizane dua etmekteyim. Cenab-ı Hak belki kabul buyurur. Hace Ubeydullah-ı Ahrar Kuddisesi Ruhu Hazretleri, Hak Teala'nın kendisine vermiş olduğu büyüklükte buyurdu ki, Bir kimse öyle büyük olsa ki onun yıkılmasıyla bütün alem yıkılmış olsun. Böyle olmayı istemek her ne kadar küfür olursa da ne yapalım ki, birimizin elinde olmayarak beni böyle büyük yapmışlardır. Bugün böyle bir büyüklük ve genişlik hemen hemen sizin yüksek varlığınızda bulunmaktadır. Çünkü sizin iyi, rahat olmanız herkesin rahat olması demektir. Aksi de böyledir. Bunun için insanların sizin iyiliğinize dua etmeleri, yağmur duası etmek gibi herkese iyilik istemektir. Fakat çok yazık oldu ki o büyüklük ve yükseklik şimdi haşhaş tanesi ve parmak yeri kadar kaldı. Bu haşhaş tanesi, dostların ve duacıların gönlünde büyük bir üzüntü olmaktadır. Lütfediniz, bunların üzüntülerini gideriniz. Bu duacınız çok zamandan beri böyle şeyler yazmamıştı. Çok gelmesinden, usanç vermesinden çekinmiştim. Farisi'nin dediği gibi, Nazlı yârim, esen havadan incinir, gül gibi sabah rüzgarından incinir. Fakat üzmemek için susmak, sevmeye yakışmaz. Yine Farisi'nin dediği gibi, Hafız, senin vazifen yalnız bir dua. Duyar mı hiç, duymaz mı düşünme asla. 235. Mektup Bu mektup Molla, abdülgafir Semerkandi, Hacı Bey, Fikreti ve Hacı Muhammed Eşref Kabiliye yazılmıştır. Bu yolun büyüklerini sevmek, Dünya ve ahiret saadetlerinin sermayesi olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala yahangd olsun. Onun sevgili peygamberine ve ailine ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Bizi sevenler iyi biliniz ki arka arkaya gelen kıymetli mektuplarınız sevdiğinizin çokluğunu, bir an önce kavuşmak istediğinizi bildirdiği için bizleri çok sevindirdi. Allahu Teala bu yolun büyüklerine olan muhabbetinizi artırsın. Bu sevgiyi dünya ve ahiret saadetinin sermayesi simgelenir. Bu sevginizin artması için Allahu Teala'ya dua ediniz. Bu sevgi insanın İslamiyete uymasını kolaylaştırır. Batının cemiyetini yani kalbin her an Allahu Teala ile olması bu sevgiyle elde edilir. Eğer dünyanın bütün sıkıntılarını ve zulmetlerini lekelerini kalbe doldursalar, bu sevgi bulunursa hiç üzülmemelidir. Ümitli olmalıdır. Eğer kalbe dağlar gibi çok haller ve nurlar yağdırsalar fakat bu sevgi kıl kadar azalsa bunları haraplık, felaket bilmelidir ve istidraç olduğu anlamalıdır. Buna sıkı yapışıp sonra işinize bakınız. Kıymetli ömrü lüzumsuz şeylerle boş yere geçirmeyiniz. Farisi'nin dediği gibi, sana söyleyeceğim hep budur. Çocuksun, yolsa korkuludur. Size ve doğru yolda gidenlere ve Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda bulunanlara selam olsun.